Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'un bi ehsanin ila yumiddin emma ba'd Bugün 15 Mart 2012 Perşembe Zahiri amellerin terkinin hükmü meselesinde muasırların şüphelerinin defi Derslerimizin birinci dersi Şimdi dersimizin ünvanından maruf olduğu üzere konumuz zahir amellerin hükmü meselesinde muasırların şüphelerinin defi. Özellikle muasır kelimesinin altını çizmek istiyorum kardeşler. Bunun sebebi şu. Muasırlar bazı şüpheler getirmektedirler bu konuyla alakalı. Dolayısıyla bu ders sadece muasırların şüphelerinin defi ile alakalı olacak. Şimdi bunun sebeplerinden en önemlisi şu. Bu ders serisinin muasırların şüphelerine has olmasının sebeplerinden biri şu ve en önemlisi şu. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, ehli sünnet ver cemaat imanın kalb ile tasdik dille ikrar, azalarla amel olduğu hususunda icma etmişlerdir. Ve ehli sünnet bunu söylerken herhangi bir tavsiyle ilk etapta gitmemiştir. Yani nasıl ki ehli sünnet ver cemaat iman kalb ile tasdik dille ikrar, ve azalarla amel derken kalbi olmazsa olmaz görüyorsa amelleri, e, dili de olmazsa olmaz görüyorsa doğal olarak amelleri de olmazsa olmaz görüyordur. Çünkü aynı siyakta zikrediliyor. Şimdi e, subhanallah özellikle bu zamanımızda şaşırılan durumlardan birisi şu. Yani mesela Arap dilinin delalet ettiği anlamlar, cümle siyaklarının delalet ettiği anlamlar bazen o kadar açık olmasına rağmen mesela kişiler e, bunda gaflet içerisinde düşebiliyor. Yani şöyle ki Mesela ehl sünnet şu cümleyi kullandığında iman kalb tasdik, dille ikrar azalarla amel ifadesini kullandığı zaman karşı taraf delil getirme hala delil bekleyebiliyor. Amelin imanın olmazsa olmazı olduğuna delil getir şeklinde hala delil bekleyebiliyor. Yani bu subhanallah çok şaşılacak bir durumdur. Onu öncelikle vurgulayalım. Yani bu çok açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Bu çok büyük bir cah cahilliktir. Gerek Arap bile edebiyatının siyakını anlamada büyük bir cahilliktir gerek selef, Selef'in kullandığı cümlelerdeki kasıtlarını anlamadı da aynı zamanda çok büyük bir cahilliktir. Bunun sebebi şudur, Selef üç mertebeyi de, yani kalb ile tasdik, dille ikrar, azalarla amel, üç rüknü de tek siyakta zikretmiştir. Ve herhangi bir tafsile gitmemiştir ve bundan sonra da birisi geliyor diyor ki, burada tafsile ihtiyaç var veya işte azalarla amel olmazsa, olmaz ise bunun delili nedir diyebiliyor. Yani bunu söyleyen bir insan bunu bu cümleden anlayamıyor ve bu çok tuhaf bir durum. Çünkü selef dediğim gibi bunu tek bir siyak içerisinde zikretmiştir. Tek bir siyak içerisinde zikretmiştir ve hiç, hiçbir tavsile gitmemiştir. O, tabir ise aksini iddia eden artık, aksini iddia eden delil getirmesi gerekir. Aksini iddia edenin delil getirmesi gerekir. Şimdi dediğimiz gibi eli sünnet, iman kalbi ile tasdik, ile ikrar, azalarla amel ifadesini kullanmıştır ama... Selef'in indinde usulünde mukarrar olan meselelerden birisi de şudur ki, Selef bir meseleyi ispat ederken, onu çeşitli cümlelerle ilk etapta ispat eder. Ve Selef'in olmazsa olmazlarındandır ki, asıl itibariyle, şer'i bir hususu özellikle akaitle alakalı meselelerden şer'i bir hususu ispat ettiğinde, Mutlaka onu şer'i ıstılahlarla ispat eder. Şer'i ifadelerle ispat eder ve elinden geldiğince bu ifadeleri şer'i lafızlarla sınırlandırmaya çalışır. Bu maruf olan bilinen bir şeydir selefinin dinde. Mesela selef demiştir ki Allah subhanehu wa Taala'nın arşın üzerindeki istivasını ispatlarken Rahman arşı istiva etmiştir demiştir. Allah subhanehu wa Taala arşın üzerine istiva etmiştir demiştir. Ve olduğu gibi şer'i ifadeler Kullanmıştır ki Nitekim bu ifadeler de zaten Kur'an ve sünnetin ifadeleridir. Allah'ın arşının üzerinde olması ifadeleri. Ancak Selef'te yine mukarrar kılınmış meselelerden birisi de şudur ki eğer bir ifade içerisine bidat ehli tarafından başka anlamlar yükleniyorsa ve o ifadeleri aynı şekilde bidat ehli kullanmaya başlıyorsa Selef'in ifadelerini ve Selef alimleri bunu maslahat görmüşse ki bu sadece alimler bu maslahatı anlar Yerine mekanla kişiye göre bazı ıstılahlar, bazı ıstılahlar ortaya koymuşlardır. Mesela Ehl-i Sünnet Allah Subhanehu ve Teala'nın arşının üzerinde olduğunu ilk etapta söylediğinde bu cümle hiçbir problem yaratmıyordu. Daha sonra daha sonra birileri de çıktı mesela Cehmiye'den. Dedi ki Allah Subhanehu ve Teala da arşın üzerindedir. Ehl-i Sünnet'in kullandığı ibareyi kullandılar. Ama onların kastı şuydu. Yani Allah Subhanehu ve Teala arşın üzerindedir ama her yerde olduğu için Arşın üzerindedir. Yani onlar her yerde olduğunu kabul ediyordu. Dolayısıyla Arşın üzerinde de onların mantığında bir yerdi. Dolayısıyla Allah her yerdeyse aynı zamanda Arşın da üzerindedir. Ama ehli sünnet vel cemaat bunu görünce bazı halimler şu ifadeyi kullandılar ve bu ifadeyi kullanmanın, bu ifadeyi kullanmanın caiz olduğu ittifak haline geldi ehli sünnetten. O da nedir? O da nedir? Allah Subhanahu ve Teala Arşın üzerindedir. Ba'inun min halkihi mahlukatlarından ayrıdır ifadesini ba'in ifadesini kullandı ve bunu muhakkik ehli sünnetin en büyük imamları kullandılar. Ve buna ihtiyaç duydular. Neden? Çünkü ba'inun min halki kullarından ayrıdır dediğinde her yerde olan ifadesini nefediyorsun ediyorsun ve cehmîye ile bu anlamda saflarını ne yapıyorsun? Ayırıyorsun. Yine tevhidin 3 kısmı ayrılması gibi vesaire birçok şeyi bu, bu anlamda örnek verebiliriz. Şimdi işte bu bağlamdan yola çıkarak konumuza dönecek olursak ehli sünnet vel cemaat de Amel imandandır dediğinde bu ehl-i sünnetin ilk döneminde herhangi bir sorun ula, e, oluşturmuyordu. Ve herkesin zihninde tasavvur eden ilk anlam iman kalb tasdiktir, dille ikrardır, azalarla ameldir demek ki kalp olmadan olmaz. Çünkü kalb tasdiktir diyor. Dille tasdiktir diyor. Demek ki dille tasdik olmadan olmaz. Azalarla tasdiktir diyor. Demek ki azalar ile tasdik olmadı mı olmaz. Dolayısıyla ehl-i sünnetin indinde, bunun dışında bir anlam tasavvur etmiyordu. Ama ne zaman ki çıktı birileri, bazı e, bu ifadenin içerisine bazı bidat anlamlar yükledi. Mesela amelin imanın Kemal şartı olması gibi bidat anlamlar yükleyince, ehli sünnet alimlerinden bu ifadeyi kullanma ihtiyacı hissedildi ve bazı alimler bunu kullandılar ve dediler ki hayır, amel imanındandır ve bu amel imanın imanın sıhhat şarttır. O yüzden ben, işte bu amel imanın sıhhat şartıdır ifadesi bidattır lafzına hiç girmi girmiyorum. Münakaşasını yapmıyorum. Sadece bir ön mükaddime yaptım. Çünkü bu, münakaşaya alınmayacak kadar basit bir söylemdir. Münakaşaya alınmayacak kadar cehaletçe söylenen bir sözdür. Evet. O yüzden bu bağlamdan yola çıkarak, kardeşler meselemize şöyle giriş yapmak istiyorum. Şimdi... Amel imanın kemal şartıdır diyenlerin kastı şudur. Yani kişi zahiri amellerin tümünü de terk etse bu kişinin imanını kaldırması noktasında zarar vermez. Ne yapar bu? İmanını zayıflatır ama imanını külliyen kaldırmaz. E tabii ki bu söylem Eylül sünnete terstir ve bidat bir cümledir. Anlam olarak da lafız olarak da bidattır. Şimdi tabii aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Bakın kardeşler. Ehli sünnet bir ifade kullandığında, bir ıslah kullandığında bu bu, bu ıstılaha bir anlam yükler. Yani bu ıslahın delalet ettiği, kendi başına delalet ettiği bir anlam vardır. Yani tabir sahi ise işte tombaladan çeker gibi, işte 29 tane, 28 tane harfi atmışsın bir kesenin içerisine. Keseyi sallamışsın ve elinden eline atmışsın kesenin içerisine. Hangi harfler gelmişse yan yana dizmişsin. Ve boş bir anlam oluşturan bir kelime çıkmış. Hayır böyle değil. Nedir? Ehli sünnetin ıslahlaştırdığı anlamın içerisinde ıslahlaştırdığı bir kelimenin içerisinde bir anlam vardır. Ve bu bütün Ademoğlunun dillerinde böyledir. Yani Ademoğlu bir kelime ortaya koyarken delalet etsin diye koymuştur asıl itibariyle. O zaman biz diyoruz ki ehli sünnet vel cemaat bir ifade kullanırken bunun içerisine bir anlam yüklenmiştir. Mesela bu ifadeyi amel imanın sıhhat şartıdır babında ele alacak olursak, bu bir ıslahdır. Bu bir yani birisi gelip de bu ıslah bidattır derse, bu ilmi söylem olmaktan çok uzak bir ifadedir. Neden? Çünkü ıslaha öncelikle delalet ettiği anlam yönüyle bakılır. Yani öncelikle bu ıslah ne ifade ediyor? Delalet ettiği anlam, şer'an sahih bir anlam mıdır? Yoksa şer'an sahih bir anlam değil midir şeklinde bakılır. Eğer bu Sahih bir anlamsa o zaman o sayı anlamı hangi kelimelerle ifade edelim bu tartışılır bu ayrı bir baptır. Ama sen tutup içerisine bu lafzın delalet ettiği anlamın içerisine bakmaksızın direktmen bu lafzı bidat bir lafız olmakla nitelendirirsen bu eksik bir nitelendirme olması bir yana cahilce bir nitelendirme olur. Çünkü dediğim gibi ehli sünnet lafızların içerisine bir anlam yüklenmiştir. O zaman birinci basamak bizim için o lafzın delalet ettiği anlamın şer'an uygun bir anlam olup olmadığıdır. Şimdi meselemiz, meselemizi ele alacak olursak, amel imanın sıhhat şartıdır lafzını. Biz ele aldığımızda öncelikle bunun delalet ettiği anlama bakalım. Şimdi birileri çıkmış bugün diyor ki, bu ıslah bidat bir ıslah. Güzel. Bu, diyelim ki senin safına girdik. Bu bidat bir ıslah. Ancak bu lafzın delalet ettiği bir anlam var değil mi? O zaman ne yapalım? Biz bu anlamın dini, boyutunda bir bakalım. Yani sonuçta, sonuçta bu lafzın delalet ettiği anlam dinen ya Allah Subhanahu ve teala'nın kabul ettiği bir anlamdır ya reddettiği bir anlamdır. Yani bu ıstılahı amel imanın sıhhat şartıdır şeklinde kullanmayalım. Delalet ettiği anlamı şeriatta uygulayalım. Diyelim ki bir insan zahiri amellerinin hiçbirini yapmazsa bu Allah katında ya mümindir ya kafirdir. Var mı bunun ortası Musa abi? Yok, hocam, yok. yok, ortası olamaz zaten. Yani bir insan bir ameli terk ediyorsa ya kafirdir ya mümindir. ehl sünnette ortası var mı? Mutezile gibi el menziletu tubeyn el menzile, te menzile teyn. İki menzile arasında bir yoldur var mı? Yok, hayır yok. yok. Ya kafirdir ya Müslümandır. Dolayısıyla o zaman bunun dinde bir anlamı var bu ifadenin. Ya Müslümandır ya kafirdir. O zaman bize delalet ettiği anlam yönüyle yaklaş. Daha bu lafza gelmeden önce delalet ettiği anlam yönüyle yaklaş. Önce delalet ettiği anlamın ne olduğunu dinde tartışalım. Ondan sonra bu ıslah bidat mıdır, dil midir? Sıra ona gelir. O yüzden dikkat edecek olursanız özellikle bu ıslahlara bidat diyen insanların çoğu ya Kur'an okumaktan aciz insanlar, ya Arap dilini bilmekten aciz insanlar ya da selefin lafızlarını kullanmanın, selefin lafızları kullanırken delalet ettiği anlamlardan ne kastettiğini bilmede cahil insanlardır bunlar. Şimdi bu bağlamdan yola çıkarak şunu diyoruz kardeşler. Muasırların çağda şüphelerine cevaplar. Şimdi ehli sünnete amel imanın sıhhat şartı değildir, kemal şartıdır diyen muasır bazı kimseler muasır bazı kimseler bazı deliller getirmişlerdir ve bu getirdikleri delillerin ismine biz muasır şüpheler verdik. Neden? Çünkü bakın bu çok önemli bir Isimlendirmedir. Yani dersimizin ünvanı aslında çok önemli bir isimlendirme. Nedir o isimlendirme? Muasırların şüpheleri. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki kardeşler geçmişte bu şüpheleri kimse getirmemiş. Bakın bu çok önemli. Demek ki geçmişte bu şüpheleri kimse bu anlama delalet etsin diye getirmemiş. İşte bu bağlamdan yola çıkarak konumuza şöyle giriş yapıyoruz ve diyoruz ki kardeşler. Bu konuda tehlif edilen eserlerin çoğuna bakıldıktan yine bu konu etrafında yazılan pek çok makale ve reddiyelere bakıldıktan sonra muhaliflerin bu konudaki şüphelerinin iki olduğunu anlıyoruz. 1- Akli şüpheler 2- Nakli şüpheler. Yani amel imanın kemal şartıdır diyenlerin şüphelerinin iki olduğunu görüyoruz. Birincisi nakli şüpheler ikincisi akli şüpheler. Bizim bu ders serimizde nakli şüphelerin hiçbirine değinmeyeceğiz. Sadece ve sadece Akli hiçbir şüpheye değinmeyeceğiz. Sadece ve sadece nakli şüphelere değineceğiz. Akli şüpheler ise belki ileriki dönemlerde inşallah işleme, işlemeyi düşünürüz. Ancak nakli şüphelere değineceğiz ve bu konudaki nakli dayanaklarının şu olduğu görülüyor. Bakın diyorlar ki azaların amelinden olan hiçbir hayır işlememiş kimselerin ahirette kurtulacağı manası çıkarılabilen bazı hadisler getiriyorlar bunlar. Mesela işte cehennemlikler hadisi gibi. Yine bitaka hadisi gibi ki bunların neler olduğu gelecek. Ve genel olarak şefaat hadisleri gibi vesaire. İşte bu ders serisinin ana konusu sadece bu hadisler üzerinde olacak kardeşler. Sadece bu hadisler üzerinde olacak. Şimdi konumuza başlıyoruz diyoruz ki muhaliflerin nakli delillerine cevap nedir? Bu hususta kardeşler 6 konu vardır. Yani biz bu derslerimizde altı konuya değineceğiz. Öncelikle bir, genel cevap vereceğiz bunlara. İki, bitaka hadisini delil getirenlere cevap. Üç, hiç hayır işlememiş hadisini delil getirenlere cevap. Dört, tevhidden başka hiçbir hayır amel işlememiş hadisini getirenlere cevap. Beş, elbise nakışının eski silindiği gibi İslamiyet de silinip gider ve sadece la ilahe illallah diyecektir insanlar hadisine cevap. Altı, Muaz radıyallahu anh'ın Yemene gönderiliş hadisini delil getirenlere cevap. Biz bu her bir delili tek bir ders yapacağız. Dolayısıyla dolayısıyla 6-7 ders olacak. Çünkü e, hiçbir hayır işlememiş hadisini belki 2 ders alabiliriz. Bir taa hadisini tek bir ders alacağız. Ve önümüzdeki hadisleri de inşallah ya bir ders ya da 2 ders olarak alacağız. Yani dolayısıyla en az 6 ders olmak üzere 7-8 ders olabilecek bir seri bu. Ancak sadece bu derse has olarak iki konu alacağız. Bu altı konudan iki konusunu, konuyu alacağız. Bir, bunlara genel cevap vereceğiz. İki, Bitaah hadisini, Bitaah hadisini e, delil getirenlere cevap vereceğiz ve bu dersi ilk serisini, ilk se, bu, bu serideki ilk dersimizi bitirmiş olacağız. Bitaah hadisine çok kısa değinmek istiyorum. Bitaah hadisi şöyle bir hadis: Bir adam getirilir, günahları dolu. 99 kağıt getirilir. İçinde günahları var. Göz alabildiğine kadar gitmiş. Allah Subhanahu ve teala der ki senin bir hayrın var mı? O da hayır ya Rab. der. Allah Subhanahu ve teala der ki hayır senin bizim katında hayrın var. Ve ona bir kağıt çıkarılır. İçinde la ilahe illallah. Yani demek ki bu adam la ilahe illallah demiş. Ve bu bütün günahlarını siliyor adamın. Ve adam bununla cennete giriyor. Dolayısıyla bu adam namaz kılmadan hiçbir hayır işlemeden cennete girmiş oluyor. Bir takadisi kısaca bu. Şimdi kardeşler biz Öncelikle genel cevap, sonra da bitak adresine cevapla dersimizi bitirelim inşallah. Şimdi bir diyoruz ki genel cevap. Bu genel cevabı iki ana başlık altında, iki başlık altında toplayabiliriz. Birincisi, bakın bilindiği üzere kardeşler, hatadan uzak kalmak ve kurtuluşa ermek, ancak ve ancak kitap ve sünnete selefi salihin anlayışı üzere tabi olmaktır. Yani bu o kadar açık bir hakikattir ki biz bunu zaten derslerimizde devamlı vurguluyoruz. Kur'an ve sünneti selef gibi anlamak bu o kadar açık bir hakikattir ki onun hakkında delil getirmeye veya onu tenkit etmeye lüzum bile lüzum bile yoktur. Muhaliflerin veya muhalif fırkaların durumlarını araştıran, onların istidlal yöntemlerini ve şüphelerini inceleyen bir kimse kardeşler. Onların bu konuda bu usulde yanlış yaptıklarını çok rahat bir şekilde anlar. Bu yanlış da şudur. Muhalifler ne yaparlar? Onlar, Kur'an ve sünnetten bazı deliller getirmişlerdir. Ancak o delilleri olması gereken doğru şeklinden farklı olarak anlamış ve onlara, o delillere, onlardan kastedilen farklı manalar yüklemişlerdir. Bunun sebebi de kardeşler, bunun sebebi de onları, yani asları nastarı Selefi Salihinin anlayışından uzak bir şekilde anlamaya çalışmış olmalarıdır. İşte bu nedenle bu yüce hadisleri özellikle de kardeşler akide ile ilgili olanlarını delil olarak kullanacak kimselerin, öncelikle, bakın bu bir usuldür öncelikle üstün nesiller olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ile onlara güzellikle tabi olanların, yani kimlerin, yani tabi'inlerin, o hadisleri nasıl anladığına bakmaları şarttır. Yani bu usul bilinirse muasırların getirdiği bütün şüpheler çürümüş olur. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekir. Şimdi bu konuda kardeşler çok şaşırtan bir durum var ki o da şudur. Bakın bazı insanlar görülüyor Selefi Salih'in metoduna, anlayışına ve yoluna bağlı olduklarını iddia ediyorlar bu kimseler. Sonra da bakın dikkat edin sonra da Onlardan önce ne bir sahabinin ne de bir tabiinin istidlalde bulunmadığı delillerle istidlalde bulunuyorlar. Üstelik bu istidlalleri bakın, bırakın tabiinin ve, e, ve tabi ta, ta, selefin sahabenin ve tabinin istidlalde bulunmadığı delillerle istidlal etmeyi bırakın. Aynı zamanda istidlal ettikleri bu istidlal sahabe ve tabiinden nakledilenlere aykırı istidlaller. Mesela bu konudaki en açık örnek namaz. Terki meselesidir. Biz şunu söylüyoruz. Namazın terki meselesi mütahhir döneme doğru biraz daha mütahhir döneme doğru ihtilaflıdır. Zira bu konuda bakın insanlar iki gruba ayrılmışlardır. Bir grup var ki namazı terk edenin kafir olacağını ifade eden naslara sarılmıştır ki Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin de söylediği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının selefin ve hadis ehlinin cumhurunun da anlayışı bunu desteklemektedir. Bir grup da kardeşler genel delillere veya tartışma konusunun dışındaki bazı delillere sarılmıştır. Yoksa biz namazın zaten ihtilaflı olduğunu söylüyoruz. Ehli sünnette ihtilaflı olduğunu söylüyoruz ama namazın terkünün küfür olmadığını söyleyenler bazen öyle bir delille bakın öyle delillerle istidlal etmişlerdir ki geçmişte hiç kimse yani namazın terkünün küfür olmadığını söyleyenler dahi söyleyenlerden dahi hiç kimse bunları delil olarak getirmemiştir namazın küfür olmadığına dair. Başka deliller getirmişlerdir ama bunu bu, bunları getirmemişlerdir. Özellikle bizim sayacağımız işte bir takhaddisi veya diğer hadisler. Bunları delil getirmemişlerdir. İşte bu çok şaşılacak bir durumdur. Çünkü bunu söyleyen insanlara göre de ve menheci bu anlamda sahih olan herkese göre de bu kaçınılmaz bir durumdur. Yani istidlal edilen şeyler selefin getirdiği delillerle istidlal edilir. Yani eğer bunlara göre Selef'in akidesinden birisi namazın terkinin veya zahiri amellerin terkinin küfür olmadığı yönündeyse dolayısıyla onların getirdikleri delilleri getirmeleri gerekir. Ama bakıyoruz bir grup genel delillere veya tartışma konusunun dışındaki bazı delillere sarılmıştır ki onları daha önce ne bir sahabi ne de bir tabi'in onlardan çıkarılmak istenen manaya delil olarak getirmemiştir. Bu açıklamalarını kardeşler daha önce hiç kimsenin yapmamış olması da yapmamış olmasını da kardeşler bir nimet bir nimet ve sevinç sebebi olarak görmeleri de insanın şaşkınlığını bir kat daha arttırmaktadır. Yani bunlar kimsenin getirmediğini delil getiriyorlar ve bu delilleri öyle kesin sonuç ifade eden bir delil zannediyorlar ki sanki hiç kimsenin bulmadığı bir hazine bulmuş gibi yani sanki bir hazine bulmuş gibi işte bugüne kadar hiç kimsenin anlayamadığı delilleri biz anladık şimdi ortaya koyuyoruz. Namazı terk edenin kafir olmadığını söyleyen kimselerin bile bulamadıkları delilleri bulmuşuz havasıyla bir e, sevinç içerisine giriyorlar. Bu da işte insan, insanın kardeşler şaşkınlığını bir kat daha arttırmaktadır. Bakın biz Allah'ın herhangi bir kimseye bir meselede daha önce hiç kimseye sahip olmayan veya hiç kimseye nasip olmayan bir anlayış ve istimbat kapısı açmasını reddetmiyoruz. Ancak selefin anlayışına aykırı bir anlayışa itibar edilmez. Herkes onların durduğu yerde durmalıdır kardeşler. Bakın biz açık bir şekilde şunu söylüyoruz. Sahabe veya tabi'in içerisinde bakın bitaka hadisinden veya şefaat hadisinden Namazı terk eden kimsenin Müslüman olduğu hükmünü çıkaran kim var? Yine onlar içerisinde bu hadislerden azaların amelini tamamen terk eden kimsenin kurtulacağı manasını çıkaran kim var? Bu hadisler bize onlar aracılığıyla gelmiştir. Selef aracılığıyla gelmiştir. O hadisleri ezberleyen ve nakledenler onlardır kardeşler. Dolayısıyla da onlar o hadisleri diğer insanlardan daha iyi anlar ve onlardan kastedilen manayı onlardan daha iyi bilirler. Bu hadisler hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, bakın dikkat edin, bu hadisler hakkında Aleyhisselatu vesselamın ve ashabının münakaşa etmemiş olması, e, estağfurullah bu hadisler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının münakaşa etmemiş olması, Onlara göre o hadislerle namazı terk edenin kafir olduğunu bildiren naslar arasında herhangi bir çelişkinin söz konusu olmaması, onlardan hiçbirinin böyle bir görüş belirtmemiş olması, işte bütün bunlar sahabenin o hadisleri, onları açık ve sahih nasların önüne geçirmek isteyenlerin anladığından farklı bir şekilde anladığı anlamına gelmektedir. Bakın Selef. İmanın söz ve amel olduğunda kardeşler, amelsiz sözün fayda vermeyeceğinde, diğer bir ifadeyle imanın, ikrar, marifet yani bilgi ve azalarla amel olduğu ve azalarla amel olmadan ikrar ve marifetin yeterli olmayacağı konusunda icma etmişlerdir. O halde bu, onların söz konusu naslardan bugünkü muhalif kimselerin, muasırların anladığı şeyi ...anlamadıkları manasına gelmektedir. Tabi yeri gelmişken kardeşler... ...ilmi bir kitabın mukaddimesinde... ...yer alan şu harika satırlara... ...değinmek istiyorum. Bakın... ...diyor ki... ...kitabın satırlarında... ...bu kaidelerden biri de şudur. Bir kaydeden bahsediyor. Diyor ki bir, bakın... ...bir diyor... ...selefin icma ettiği bir konuda... ...tevakkuf etmek... Onun sınırını aşmamak ve onda herhangi bir ihtilafın olduğunu kabul etmemek. Bu bir kaydedir. Çünkü onların icmasına muhalefet etmek, kaçınılmaz olarak onların yanlış yaptığını iddia etmek demektir. Halbuki onlar, yani selef, üzerinde icma ettikleri esaslarda ancak pek çok nassa binaen icma etmişlerdir. Bunu özellikle müellif söylüyor. Neden? Çünkü bakın kardeşler, usulde tartışılmıştır ehl sünnet bir konuda icma ettiği zaman onun bir delili mutlaka var mıdır yoksa delil olmadığı hususlarda da icma ederler mi? Bazıları demiştir delil olmayan hususlarda da icma eder ama bu çok zayıf bir görüştür. Ve mütekadrinlerden bunu söyleyen kimse yoktur Allah-u O yüzden mutlaka icma etmişse bir delile binanet icma etmiştir. İşte şeyh buna değiniyor diyor ki çünkü onların icmasına muhalefet etmek kaçınılmaz olarak onların yanlış yaptığını iddia etmek demektir. Halbuki onlar üzerinde icma ettikleri esaslara ancak pek çok nasla binaen icma etmişlerdir. Dolayısıyla da onların icmasının yanlış olması mümkün değildir. Tam aksine onlara muhalefet edenlerin kendisi hataya düşmüş ve dinde ondan olmayan şeyler icat etmişler demektir. Mesela, devam ediyor Hafizeullah diyor ki mesela, Ehl-i sünnet imanın söz ve amel olduğu konusunda icma etmişlerdir. Bu da onlara göre küfrün amelle olabileceği anlamına gelir. Dolayısıyla da küfrü sadece itikatla sınırlandırmak doğru değildir. Aynı şekilde bu esasdan hareketle amel cinsini terk eden kimsenin de tekfir edilmesi gerekir. Yine buna göre kafirlerin uğrayacağı azaptan kurtulmak da ancak amelle mümkün olur. Nitekim alimler de bu konuda ehli sünnetle mürciye arasındaki esas farkında bu olduğunu ifade etmişlerdir. Sonra da birisi çıkıp Amel imanın tamamlayıcısıdır yani kemalidir. Kafirlerin az uğrayacağı azaptan kurtuluş hiçbir amel yapmamış olsa bile sık sırf ikrarla mümkün olmaktadır veya sırf ikrarla mümkündür diyebiliyor. Ve nasların da buna delalet ettiğini iddia edebiliyor. Halbuki ehli sünnet alimleri o nasların delaletini üzerinde ittifak ettikleri esaslara uygun bir şekilde açıklamışlardır. Ve o naslarla Üzerinde ittifak edilen esaslara karşı çıkmak bir yana dursun. aslar onlar için herhangi bir sorun oluşturmamıştır bile. Yani mesela bu muhasırların getirdiği şüpheleri ele alalım. Diyor ki Hafizeoğlu'na, Halbuki ehl-i sünnet alimleri asların delaletini üzerinde ittifak ettikleri esaslara uygun bir şekilde anlamışlardır. Mesela üzerindeki ittifak ettikleri hususlardan birisine işte mesela hiç kimsenin anlayamadığını bugün kimse anlayamaz, esasıdır. Üzerinde konuşulmuş meselelerle alakalı söylüyorum tabi. Ve on aslarla üzerinde ittifak edilen esaslara karşı çıkmak bir yana dursun. On aslar onlar için herhangi bir sorun oluşturmamıştır bile. Hiç kimse bunu tartışmaya, bu hadisleri tartışmaya ihtiyaç bile duymamıştır geçmişte. Hiç kimseye sorun olmamış. Ya bu nasıl olur dememiştir bile kardeşler. İki, Şeyh diyor ki iki. Herhangi bir meselede görüş belirtmek için o mesele hakkında gelmiş olan bütün nasları incelemiş olmak ve o nasların bütününe usul fıkıhta yerleşik olan kaideler ışığında bakmak, mutlakı mukayyetten, amı ı hastan ayırt edebilmek ve benzeri için zaruridir. Bakın, bu kaideyi de özellikle dikkat edin. Çünkü bu önümüzdeki nasları anlamada, işgalleri çözmede çok önemlidir. Yani ehli Sünnet ne yapar? Herhangi bir meselede, bir hüküm vereceği zaman ne yapar o mesele etrafındaki bütün nasları toplar ve onasın genelini hastan e, hası genele vurur, mutlağa mukayyede vurur, mücmeli mübeyyene vurur ve böylece alır. Yani tabir sahih ise tüm naslar içerisinden cımbızlama şeklinde bir tanesini çıkarıp onunla ne yapmaz? Onunla hüküm vermez. İşte şey bu anlamı şu ifadelerle şu sözlerle ifade ediyor. Diyor ki herhangi bir meselede görüş belirtmek için o mesele hakkında gel gelmiş olan bütün nasları incelemiş olmak ve o nasların bütününe usulü fıkıhta yerleşik olan kaideler ışığında bakmak mutlakı mukayyetten amm-ı hastan ayırt edebilmek ve benzeri için zaruridir. Ayrıca selefin o asları anlama ve arasını bulma yani arasını cem etme konusunda gittikleri yolun Doğru yol olduğunu da kesin olarak bilmek gerekir. Mesela, şeyh devam ediyor, diyor ki mesela, cehennemlikler hakkında gelen, şefa gelen şefaat hadisinde bazı kimselerin hiçbir hayır işlememelerine rağmen cennete gireceklerinin bildirmesinden yola çıkarak amelin imanın tamamlayıcısı olduğuna hükmetmek doğru değildir. Çünkü selef amelin imandan olduğunda ve onun kafirlerin azabına uğramaktan kurtulmak için şart olduğunda icma etmişlerdir. Bu hadis, bu hadis de onların görüşüne aykırı düşmez. Çünkü onlar o hadisi bu esasa göre anlamışlardır. Yani indinde selefin indinde mukarar olan esaslara göre zaten ayrılmış anlamışlardır. BİTAK hadisi ve onun benzeri gibi La İlahe illallah diyen kimsenin cennete gireceğini ya da cehennemin ona haram olduğunu müjdeleyen hadisler de böyledir. Onlar da selef için bir sorun teşkil etmemiştir. Aksine onlar o hadisleri amelin iman için şart ve onun rükünü olduğunu, ateşte ebediyen kalmaktan kurtulmanın amelsiz mümkün olmayacağını ifade eden naslara uygun olarak anlamışlardır diyor Şeyh. Şeyh'in sözleri, Şeyh'in sözleri burada bitiyor. Sonra ikincisi, bakın kardeşler, ikinci durum. Muhaliflerin bu mesele hakkında getirdikleri deliller. Şimdi burada musabe karşılıklı gideceğiz inşallah. O yüzden buraya dikkat edelim. Bakın, muhaliflerin bu mesele hakkında getirdikleri deliller dört kısımda toplanmaktadır. Yani ehl sünnete bu anlamda muhalefet edenlerin getirmiş oldukları deliller dört kısımda toplanmaktadır ki bunları şeyh, İbn-i Hüseyin Rahimullah da namazı terk eden kişinin kafir olduğunu reddedenlerin, kafir olduğunu reddedenlerin delilini tartışırken şöyle sıralamaktadır şeyh. Bakın, Birinci kısım yani bu muhaliflerin getirdiği delillerin birinci, kısım, birinci kısmı şu tür delillerdir. Bakın çok dikkat edin burada çok usulü ilmi şeyler var. O yüzden e, önümüzdeki e, hadisler getirmiş oldukları hadislerdeki şüpheler de bu usullere dayanacak. O yüzden dikkat edin bakın. Birinci kısım aslen bu mesele hakkında bir delil içermeyenler. Bakın aslen zaten bu başlı başına. Bir delil değil. Yani bunların getirdiği bir kısım deliller var. Bunlar zaten başlı başına aslen delil değil. Yani ne anlamda delil değil? Yani tartışılan konunun dışında bir delil. Mesela اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَادُونَ ذَٰلِكَ لِي مَنْ Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun bakın dışındaki diyelim şimdilik öyle diyelim bunun dışındaki günahları dilediği kimse için bağışlar. Dolayısıyla ne oluyor? Amellerin terkide şirkin dışında bir durum olduğuna göre amellerin terkide şirkin dışında bir durum olduğuna göre Allah subhanehu ve teala bunları bağışlar. Dolayısıyla amel olmadan insanlar cennete girer. Yani bu getirilen o delil bir kere başlı başına konunun dışında bir delildir. Yani konumuzun dışında bir delil. Neden? Şimdi mesela Musa abi Allah Subhanahu ve teala Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz derken bunun dışındaki yani madune zelike ifadesi bunun dışındaki şeklinde mi biz ele alacağız yoksa şirkten daha aşağı derecede olanı mı? Çünkü eğer biz bunun dışındaki bir şeyi ele alacağız dersek değil mi? Evet. Bunun dışındaki bir şeyi ele alacağız dersek o zaman küfrü de bağışlaması gerekir bu anlamda doğru mu? Doğru. Doğru. O zaman Allah Subhanahu ve teala'nın burada me'du nezâli kelimen yaşa, onun dışında değil de onun altında olanları. Yani şirkin altında olan her şeyi bağışlar. Evet. Allah şirkinin altında olan her şeyi bağışlar. Ama küfür ama küfür şirkin dışında bir şirkin altında bir şey değildir. En az şirk seviyesindedir. Anladık mı istilal noktasını? Evet. Heh. Dolayısıyla, dolayısıyla zahirli amellerin veya namazın terkide küfür olunca ne oluyor? Konumuzun dışında oluyor bu delil. Anladık mı? Evet. Burayı son bir kez daha tekrarlıyorum. Şimdi Allah <gülüyor> subhanehu ve teala buyuruyor ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun bakın bunun altındakileri bunun çünkü mâdû nezâlike limen yeşâ mâdû nezâlike bunu ifade ediyor. Bunun altındaki her şeyi bağışlar. Dolayısıyla Allah subhanehu ve teala şirkin dışında her şeyi, şirkin altında her şeyi bağışlar. Ehli sünnet Bunda icma etmiştir. Şirkin altında olan her şey başlar ama, küf ama küfür şirkin altında değil ki. Küfür şirklene en az eşit seviyededir. O yüzden o insanlar da icma etmiştir ki Allah küfrü bağışlamaz. Anladık mı? Bu ayeti delil getirenler de icma etmişlerdir ki Allah küfrü de bağışlamaz. Dolayısıyla biz konumuzun dışına çıktık. Bizim konumuzla bir alakası yok. Çünkü neden? Biz namazın zaten terkinin küfür olduğunu söylüyoruz. O zaman sen bu ayeti hiç getirmeden önce namaz küfür mü değil mi naslar ışığında onu tartış. Çünkü bu ayeti getirmen konunun dışında bir konudur. Önce namazın terki küfür müdür değil midir veya zahir amellerin terkinin hepsi küfür müdür değil midir? Onu hallettikten sonra ancak bu ayet konuşulabilir. Eğer küfür değildir sonucuna varırsak o zaman deriz ki bak bu ayette delildir ki namazın terki küfür değil. Neden? Çünkü Allah şirkin altındaki her şeyi bağışlayacağını söylüyor. Biz de az önce hallettiğimiz üzere namaz şirkin altında bir şeydir, şirkten daha alt seviyededir. O zaman Allah namazı da bağışlar diyebiliriz. Ama neyi ispat ettikten sonra namazın terkinin küfür olmadığını ispat ettikten sonra, neyi ispat ettikten sonra zahir amellerin tümünün terkinin küfür olmadığını ispatladıktan sonra ancak bu delil tartışılabilir. Anladık mı? Evet. Ha. O yüzden diyoruz ki birinci kısım delil getirmiş oldukları birinci kısım delil. Aslen bu mesele hakkında bir delil içermeyenler. Şimdi bunu senin anladığını hissetmek istiyorum musabi bu delili. Şimdi Evet. O yüzden burada biraz soruyla cevaplı gidelim. Şimdi Allah kendisini asla şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındaki günahları bağışlar. Şimdi bunun altındaki şunu söyleyeyim musabi icma etmiştir. Ehli sünnete bu anlamda muhalif olanlar da Selefe muhalif olanlar da Selef'in kendisi de İcma etmiştir ki Allah şirkten daha alt derecede olan her şeyi bağışlar. Evet. Dolayısıyla küfrü bağışlamamış oluyor yine. Neden? Çünkü küfür çünkü küfür şirkten daha alt derecede bir şey değil. Şirk seviyesindedir. Anladık mı abi? Evet. Heh. O zaman sen bunu şöyle getiremezsin. Bak, Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Namazda şirk olmadığına göre şirkin dışında bir şey olduğuna evet. göre veya zahir amellerin terki şirkin dışında bir şey olduğuna göre Allah bağışlar diyemezsin. Neden? Çünkü önce namaz o bağışlanmayan küfür sınıfında mıdır değil midir o tartışıldıktan sonra ancak bunu getirebilirsin. Doğru mu? Doğru. Evet. Çünkü neden? Çünkü eğer biz küfür olduğunu ispatladıktan sonra ne olmuş oluyor? Bu küfür şirk seviyesinde olmuş oluyor. Dolayısıyla ayetin dışında bir konu oluyor. Yani ayet konunun dışına çıkıyor. O yüzden Şeyh Hüseyin Rahim Allah burada diyor ki aslen bu mesele hakkında bir delil içermeyenlerdir. Birinci kısım delilleri. Burayı anladık. İkinci kısım deliller bakın bunların muhariflerin getirdiği delillerin, delillerin ikinci kısmı. Am yani genel olup namazı terk eden kimsenin kafir olduğuna delalet eden hadislerle tahsis edilmiştir. Bakın bunların getirdiği bazı deliller vardır ki Musa abi, Evet. Genel delillerdir bunlar genel delillerdir ama ama namazı terk eden kimsenin kafir olduğuna delalet eden hadislerle taksis edilmiştir. Dolayısıyla ne umumla husus arasında bir çelişki olmaz. Anladık mı? Evet. Mesela bak mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muazradiyallahu an hadisinde geçen bak her kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederse muhakkak ki Allah onu cehenneme haram kılar. Yani her kim Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse muhakkak Allah ona cehennemi haram kılar. Yani bunu demesi cehennemi haram kılması için yeterli öyle mi? Evet. Güzel. Tabii, evet. Güzel. Bu umumdur ama doğru mu? Doğru. doğru. Peki evet. namazın terkünün küfür olduğu veya azaların amelinin cinsinin terkinin küfür olduğu nedir? Husustur. Evet. Dolayısıyla arasında ne? Bir çelişki olmuyor. Am umumu üzere kalır. Taksis kısmı taksis eder onu. Geriye kalan kısmı umumu üzere kalır. Ama taksis olan kısmı konunun dışarı, dışına çıkarırsın. Çünkü neden? Bu insanlara sorulsa her kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna um, olduğuna şahitlik ederse, muhakkak Allah onu cehenneme haram kılar hadisi ki bu hadis Müslim'de, Bukharde'de var. Umum mu? Diyecekler ki umum. Peki elinizde bunu haslaştıran şeyler var mı sizin akidenizde? Mecburen var diyecekler. Neden? Şimdi diyelim ki adam bir küfür işlese bu, bu umumun dışına çıkar mı şahadetten sonra? Evet. Çıkar değil mi? Demek ki onların indinde de bu kesinlikle umumu üzere, mutlak umum üzere değildir. Bu herkesin icmasıyla. Anladık mı abi? Evet. Bu evet, herkes... evet. Dolayısıyla İbn-i Hüseyin ne diyor? İkinci kısım hadisler am yani genel olup namazı terk eden kimsenin kafir olduğuna delalet eden hadislerle taksis olmuştur. O zaman biz delil getiriyorsak namazın terkinin veya azaların cinsinin terkinin küfür olduğuna o zaman bu genel ifadeleri taksis eden durum söz konusu. Üçüncü kısım, yani dolayısıyla bu ikinci kısım da konumuzun dışında kalıyor. Çünkü onların icmasıyla da bu Amun maksustur. Yani taksis edilmiş bir umumdur. Bak bu ifade güzel bir ifade Musa abi. Taksis, edil ee, taksis edilmiş bir umumdur. Bu usulde kullanılan ifadelerdir. Üçüncü kısım, bakın üçüncü kısım bunların getirmiş olduğu delillerin üçüncü kısmı, beraberinde namazı terk etmenin mümkün olmayacağı hallerle mukayyet kayıtlı olan deliller. Bakın, öyle deliller getiriyorlar ki, bu üçüncü kısım tabi, Öyle deliller getiriyorlar ki Musa abi bu deliller beraberinde namazı terk etmenin mümkün olmayacağı hallerle kayıtlıdır bu deliller. Yani bu kaydı göz önünde bulundurmuyorlar. Anladık mı? Burayı biraz açıyorum. Burayı açıyorum. Şimdi öyle delil getiriyorlar ki bu delilin bizzat içerisinde dikkat edildiğinde bizzat içerisinde. Yani bunlar öyle delil getiriyorlar ki azaların terkinin külliyen terk edilmesi küfür değil. E, ondan sonra... Ee, yine namazın terkini terki küfür değil. Öyle delil getiriyorlar ki bunlar bu anlamda. Halbuki delillerin içerisinde yani beraberinde bizzat bizzat namazı terk etmenin veya azalarla amelin tümünü terk etmenin mümkün olmayacağı durumlarla kayıtlıdır bu deliller. Yani kayıtlı gelmiştir. Mesela evet. şimdi örnekle beraber daha iyi anlayacağız. Mesela İtbani bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Geçen şu ifadeler gibi. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın rızasını isteyerek yani ihlasla şahitlik ederse muhakkak Allah onu cehenneme haram kılar. Hadisi. Şimdi bu hadis genel bir ifadedir ama bir kayıt söz konusu. O dikkatten kaçıyor bak. Nedir o Musa abi? Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına Allah'ın rızasını isteyerek, ihlasla o kaydı kaçırıyorlar. O yüzden... O yüzden İbn-i Hüseyin diyor ki zaten, bak iki şehadetin, iki şehadetin ihlasla, yani iki şahadetten Allah ve Resulü, iki şahadetin ihlasla ve kalpten bir samimiyetle kayıtlanması, o kişinin namazı terk etmesine engel teşkil etmektedir. Bak mesela yine şu hadisi de örnek verelim. Yine, yine bir bitak hadisinde örnek verelim. Pardon yine şu hadisi de örnek verelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz ibni Cebel radıyallahu anh hadisinde geçen şu sözü de böyledir. Bakın diyor ki her kim kalbinden gelerek samimi bir şekilde. Şu samimi kaydını kaydına dikkat ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Her kim kalbinden gelerek samimi bir şekilde Allah'tan başka hak ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse muhakkak Allah onu Cehenneme haram kılar. Şimdi Şeyh Hüseyin diyor ki, iki şehadetin ihlas ve kalpten bir samimiyetle kayıtlanması. Yani bu iki hadiste de şehadetler neyle kayıtlanmış? Bak ilk hadiste ihlasla, ikinci hadiste samimiyetle. İşte bu ihlasla ve samimiyetle, kalpten bir samimiyetle kayıtlanması o kişinin namazı terk etmesine engel teşkil etmektedir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Engel teşkil et O yüzden Şeyh Hüseyin burada çok ilmi bir ibare kullanıyor. Bak, o ibareye dönüyoruz. Diyor ki Rahime Allah. Üçüncü kısım delilleri vardır ki beraberinde namazı terk etmenin mümkün olmayacağı hallerle kayıtlı olan deliller. Yani öyle bir haller söz konusu ki bu haller kayıtlamış meseleyi. Mesela şahadeti söyleyenin bu hadiste şahadeti söyleyenin ihlaslı söylemesi. İkinci hadiste şah şah şah şahadete söyleyenin samimi bir şekilde söylemesi. İhlas ve samimiyet aynı değil mi hocam? Yani beynehuma umumun ve hususun önemli değil yani. Bir insan bir ibarede hadiste samimi geçmiş, bir şeyde ihlas geçmiş. Evet. Şimdi iki şahadetin ihlas ve kalpten bir samimiyetle kayıtlanması o kişinin namazı terk etmesine engel teşkil etmektedir diyor Şeyh Hüseyin. Çünkü bu konuda ihlas ve samimiyet içerisinde olan herkesi, herkesi o ihlas ve samimiyeti kaçınılmaz olarak namaz kılmaya sevk eder. Çünkü namaz İslam'ın direğidir, Kul ile Rabbi arasındaki bağdır. Dolayısıyla Allah'ın rızasını aramakta samimi olan bir kişi mutlaka kendisini ona ulaştıracak şeyleri yapar ve ona ulaşmasına engel olacak şeylerden de kaçınır. Bak Musa abi, bırakın meseleyi dini olmaktan. Dünyadaki, bak dünyadaki Şeyhül İslam da şunu söylüyor. Dünyadaki, şu anlamları söylüyor Şeyhül İslam. Dünyadaki bütün, ...dünyevi şeylerde de bu geçerlidir. Bir insan bir şeyi samimi olarak istiyorsa... ...bak Musa abi... Evet. ...bir insan bir şeyi samimi olarak istiyorsa... ...ve bu istediği şeyi elde edecek... ...şer'i, manevi, dini, şey hissi hiçbir engel yoksa... ...hiçbir engel yoksa, olumsuz, hiçbir engel yoksa... ...ve ona ulaşmaya çaba göstermiyorsa... Bu sadece ve sadece aklın tasavvur edebileceği bir şeydir. Bak, faraza olarak senden bir örnek istiyorum Musa abi. Evet. Hayali de olsa zorla sınırlarını, beyn yani beyninin, aklının tüm sınırlarını zorla. Bana öyle bir örnek ver ki, bir kişi bir şeyi çok arzu ediyor, samimi o şeyi istemede, ihlaslı ve hiçbir engel olmadığı halde, Hiçbir girişimde bulunuyor. Örnek istiyorum. Aklını zorla. Mesela sabah namazında camiye gelene 5 milyar para verilecek deniyor. Adam kesin olarak vereceğini biliyor fakat buna rağmen gitmiyorsa e, bu adamın sözüyle e, şey arasında bir çelişki olur arkadaşlar. Bak şimdi. İnanma, İnanmadı anlaşılıyor. Tabii. Yani mesela diyelim şimdi adam gitmedi. Evet. E, zengin olabilir değil mi? Evet. Ha istemedi. bak istememesi engel var. Şimdi biz diyeceğiz ki o zaman. O zaman namazı istemiyor musun? Bak görüyor musun? Son, sonuç nereye geliyor? Anladık mı? Çıkamazsın. Hiçbir yere çıkamazsın. O, o yüzden Şeyhülislam İslam diyor ki bak El-iradetu tammu Vel-kudretu tammu Şeyhülislam diyor ki Tam bir irade ve tam bir kudret Bak tam bir irade ve tam bir kudret olup da kesinlikle bir şeye girişmeyen o konuda samimi değildir. Ve böyle bir insanı anca zihin faraza olarak yani varsayım olarak kabul eder. Zihnin dışında bunun bir örneği yoktur. Ne şer'i olarak ne de hissi olarak bu imkansızdır. Örnek istiyorum. Şeyhülislam da istiyor. Yok. Anladık mı Musa? Hiçbir şeyi örnek veremezsin. Hiçbir şey örnek veremezsin. Biz şimdi şöyle bak bir faraz atıyorum ben. Adamın 100 milyara ihtiyacı var. Yolda yürüyor bir deste para buluyor. Veya gerçi o örnek şey olur. Şimdi Müslümandır o parayı saklaması gerekir de. Mesela helal yoldan alalım meseleyi. O 100 milyarı alacak en azından bir sene bekler. Aldık şimdi alacak o 100 milyarı. Hiç almıyor almayan bir insan mümkün müdür? Bak, şöyle mümkündür. Almaz almaz adam abi. Almaz almaz. Ama almamasına mutlaka bir engel vardır. O da nedir? Mecnundur o an. Dalmıştır. Ya ama sonuçta engelsiz bir örnek bulamazsın. Anladık mı abi? Evet, bir engel Hissi, manevi, şerî engel ona, onu da diyorum yani. Atebiliyor? Evet. Heh. O yüzden o yüzden bütün bunaslar kayıtlı haldedir. Şeyhul, günümüzün Şeyhül İslamlarından İbni Hüseyin Rahimullah diyor ki, üçüncü kısım, beraberinde namazı terk etmenin ibareleri çok önemli, mümkün olmayacağı hallerle mukaliyet yani kayıtlı olan deliller. Mesela İtban İbni Malik radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadiste geçen şu ifade gibi, her kim Allah'tan başka ilah olmadığını. Allah'ın rızasını isteyerek ihlasla şahitlik ederse muhakkak Allah onu cehenneme haram kılar diyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Ceber radıyallahu an hadisinde geçen şu sözü de böyledir. Her kim kalbinden gelerek samimi bir şekilde Allah'tan başka hak ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve rasulü olduğuna şahitlik ederse muhakkak Allah onu cehenneme haram kılar Sonra diyor ki şeyh, iki şehadetin ihlas ve kalple, kalpten bir samimiyetle kayıtlanması o kişinin namazı terk etmesine engel teşkil etmektedir. Yani terk edemez. Çünkü bu konuda ihlas ve samimiyet içerisinde olan herkesi o ihlas ve samimiyeti kaçınılmaz olarak namaz kılmaya sevk eder. Çünkü namaz İslam'ın direğidir, kul ile Rabbi arasında bir bağdır. Dolayısıyla Allah'ın rızasını aramakta samimi olan, çünkü naslarda samimiyet ve ihlas kayıtlı geldi. Allah'ın rızasını aramakta samimi olan bir kişi mutlaka kendisini ona ulaştıracak şeyleri yapar ve ona ulaşmasına engel olacak şeylerden de kaçınır. Az önce söylediğimiz şey. Aynı şekilde Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in onun... Kulu ve Resulü olduğuna kalbinden gelerek samimiyetle şahitlik eden bir kimse de böyledir. Onu da bu samimiyeti Allah için ihlaslı bir şekilde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak namaz kılmaya kaçınılmaz olarak sevk eder. Çünkü bu samimi şahadetin gereklerindendir. Samimi şahadetin gereklerindendir. Evet Şeyh Hüseyin diyor ki dördüncü kısım dördüncü kısım yani getirmiş oldukları delilleri dört kısma ayırmıştı ya dördüncü kısım namazı terk etmenin mazur görüneceği bir şartla mukayyet yani kayıtlı olan deliller. Bu ne demek Musa abi şimdi bunlar öyle deliller getiriyorlar ki hakikaten deliller içerisinde deliller içerisinde bu insanların namaz kıldığı yok veya hiçbir zahir amel yok. Ama bununla, bununla birlikte naslarda cennete girme söz konusu. İşte Şeyh Hüseyin'in bu naslar hakkında bu nasları dördüncü kısma koyuyor. Bak dikkat et burada da üçüncü kısım gibi kayıtlı bir durum söz konusu. Diyor ki Şeyh namazı terk etmenin mazur görüleceği bir şartla mukayyet yani kayıtlı olan deliller. Yani sen nasları incelediğinde onların amel edememesi için bir özürleri var. Yani bir özürden dolayı namaz kılmıyorlar. Geçerli bir özürden ve geçerli bir özürden dolayı ne yapmıyorlar? Zahir amel işleyemiyorlar. Bununla kayıtlı yani özürle kayıtlı naslar? O yüzden o kayıtlar dikkatlerinden kaçıyor. Yani Şeyh İbn Uzeymin rahimullah burada Huzeyfə radıyallahu rivayet ettiği hadisi kastediyor. O hadis ne? İşte elbisenin nakışın elbisenin nakışının eskiyip silinmesi gibi İslam'da silinip gider hadisi var ya. O hadisi, evet. o hadisi. de hadisin devamı? Diyor ki işte öyle ki oruç nedir, namaz nedir, haç nedir, sadaka nedir bilinmeyecektir. Allah Azze ve Celle bak bilinmeyecektir diyor. Düşünebiliyor musun kaydı? Evet. Sonra tutuyorsun bunu delil olarak getiriyorsun. Bilinmeyecektir. Evet. Musa abi. Hem bilinmeyecek bak, adam nasıl kılacak doğru mi, ya. Mi, evet. Mizana inanmadan İslam'a girer misin? Girilir evet. Girilir. Peki. Peki. İslama girmeden önce İslam'dan İslam'da mizan vardır dediğinde inanmadan girebilir mi? Adam bunun İslam'da olduğunu biliyorsa. İnkar ederek yere gire girebilir mi? Hayır giremez. giremez. O zaman bir insan şimdi biz bugün mizan sız Müslüman olur mu olmaz mı? İslam'a girilir mi girilmez mi? Cevap Girelim. nedir? Tafsil var burada. Tafsil. Değil mi? Eğer sen biliyorsan ki İslam mizan olmazsa olmazdır. Biliyorsan ki mizan olmazsa olmazdır. Şahadeti söylerken onu ona inanarak gireceksin. Biliyorsan ki mizan dinde İslam dininde vardır. Biliyorsan bunu, Müslüman olmadan önce şahadeti getirdiğin zaman ona iman etmiş halde girmen lazım, doğru mu? Doğru. Peki, bilmiyorsan hiç ki, ki bugün ki bugün İslam'a girenlerin çoğu bilmiyor, değil mi? Ne evet. neyi biliyorlar? İşte la ilahe illallah Muhammed erresulullah söylüyorsun ona, değil mi? Bunu bilmesi yeterlidir. Ne anlama geldiğini değil mi bu kelimenin? Evet. Girecek bununla İslam'a doğru mu? Doğru. Evet. Ondan sonra sen ona mizanı getirdiğin zaman iman eder. Ama getirmeden önce bilmiyordu mizanı. O zaman demek ki bilmediği şeylerle zaten aslı itibariyle sorumlu değil. Doğru mu? Doğru. Şimdi o yüzden Şeyh Hüseymen dikkat et namazı terk etmenin mazur görüleceği şartla kayıtlı yani mukayyet olan deliller diyor. Ve işte Şeyh'in burada kastettiği dediğim gibi elbisenin nakışının eskiyip silinmesi gibi İslam da silinip gider. Öyle ki oruç nedir, namaz nedir, haç nedir, sadaka nedir bilinmeyecektir. Zaten bilinmiyor ki yapılsın. Adam zaten mizanı bilmiyordur ki sen ona İslam'a girme diyemezsin. Evet. Dolayısıyla bu istilere evet, batırmış oluyor. Evet. Sonra hatta ne diyor rivayette Allah Azze ve Celle kitabı da Kitabı da bir gecede mushaflardan ve hafızalardan kaldırıp götürecek ve yeryüzünde ondan tek bir ayet dahi kalmayacaktır. Geride sadece ihtiyar erkek ve kadınlardan oluşan bir grup insan kalacak ve onlar şöyle diyeceklerdir. Biz atalarımızı şu la ilahe illallah sözünü söylediğini işittik o yüzden biz de o sözü söylüyoruz diyecekler. Ve bu onlara yeterli olacak. Anladık mı? Ama bunlarda özür var zaten bilmiyorlar hükmü. İşte o yüzden Şeyh Hüseyin diyor ki kelime-i tevhidin kendilerinden kendilerini ateşten kurtaracağı bu insanlar hani bu özürlü olan insanlar İslam'ın şeaairini yani sembollerini terk etme konusunda mazurdurlar. Çünkü onları bilmemektedirler. Yaptıkları da güçlerinin yettiği tek şeydir. Bak şimdiki. Bütün ehli sünnetin icmasıyla hatta bu zahiri ameller imanın kemal şartıdır diyenlerin de icmasıyla La yukellifu illa usaha. Allah kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez, doğru mu? Evet. Güzel. Allah sana gücünün yettiğini yüklüyorsa sen onunla mükellefsin. Yetmediği şey varsa zaten yüklemez. Yani meşakkatla birlikte teklif ortadan kalkar, mutlak meşakkatta. Anladık mı abi? Evet, evet. Şimdi işte Şeyh burada ona vurgu yapıyor. İslam'ın şeairini, sembollerini terk etme konusunda mazurdurlar. Çünkü onları bilmemektedirler. Yaptıkları da güçlerinin yettiği tek şeydir. Neydi o yaptıkları güçlerinin yettiği? La ilahe illallah. Güçlerin yettiği tek şey. Çünkü başka bir şey bilmiyorlar. Onların durumu, bak şimdi şeyh ne diyor burada? Onların durumu, böyle insanların, bu sınıf insanların durumu, farzların farz kılınmasından önce, farzların farz kılınmasından önce, veya onları yapma imkanına kavuşmadan önce ölenlerin durumuna benzer. Yani adam la ilahe illallah dedi öldü. Anladık Bu bizim konumuzun dışında bir şey zaten. Çünkü neden? Sizin de bizim de icmamıza göre zaten nedir? Allah kimsenin çekemeyeceği yük, yük yüklemez. Sen ölüye diyemezsin. Ya nasıl ölürsün sen? La ilahe dedi. Kalk biraz amel işle. Yoksa gideceksin diyemezsin. Ya. Gücünün yettiği dışında bir şey. Anladık mı? Mesela şahadet getirdikten hemen sonra daha farzları yapma imkanı bulmadan ölen kimse veya kafir bir ülkede Müslüman olup da farzları öğrenme fırsatı bulamadan ölen kimse gibi. Vallahi billahi vetallahi Bu sözü söyleyenler yani amel imanın kemal şartları diyenler. Vallahi kendi aralarında icma ettiği, ettikleri kaidelere muhalif olduklarının farkında olmadıkları için bunu söylüyorlar. Yani bunların içerisinde bazı ilim ehli kimseler de çıkabilir. Hiç önemli değil. Biz kimseyi zaten masum görmüyoruz bu anlamda. Yani bütün kendi değerlerine külli değerlerine yani bütün ortaya koymuş oldukları ve hala da diğer meselelerle alakalı amel etmiş oldukları amellerini o usullere kaidelere bina etmiş oldukları bütün o kaide ve usulleri kökten yıkıyorlar farkında değiller. Her meselede. Çünkü bu ehli sünnette zaten icma edilmiş bir şeydir. Bu mürciyeye redbabından ehli sünnet bunu daima kitaplarda zikretmiştir zaten. Şeyhul İslam İbni Teymiye her yerde söylüyor. Diyor ki bir insan, bir insan namazı bilmeden önce veya bazı farzları bilmeden önce veya bazı farzlar diyor şer'i olarak Allah tarafından konulmadan önce iman değildi. Ben bunu derslerde işledim. O iman küfür meselelerinde 14 derse falan ulaştığı onların içerisinde var bu konu. Yani farzlar farz kılınmadan önce iman değildi. Farz kılındıktan sonra iman oldu. Çünkü dinden olmayan bir şey o zamana kadar şer'i olarak iman olamaz zaten. Doğru mu? Allah Azze ve Celle namazı farz kılmadan önce namaz iman değildi o insanlar için. Evet. Namazı farz kıldı o insan için iman oldu. Bu zaten bilinen bir şey ve bunu amel imanın kendilerinde kemalindendir diyenler de mürciere diye verirken bugünkü insanlar mürciere diye verirken bunu delil getiriyorlar da nasıl bunu yıkıyorlar yani farkında değiller bunlar. Yani mesele hakikaten ben samimiyetsizlik olarak görmüyorum bu meseleyi. Bunu söyleyenler cahillik olarak görüyorum. Yani bu cahilliktir. Bu çok açık ve nettir. Çünkü hakikaten uyandırıldığı zaman farkına varıyorlar. O yüzden isim vermeyeceğim tabii. Maruf olan bir şey. Buna ilim talebelerine yönelik bunu söylüyorum. Bunların en büyük savunucuları yani, e, larından, yani en büyük savunucuları diyelim. Zaten onunla çok büyük bir revaç sağladı. Tabi bu birileri de zan altında kalmasın diye söyleyeyim. Türkiye'de tanınan ismi bilinen birisi değil ama Arap dünyasında bilinen birisi. Türkiye'de bilmez. İsmini de kimse pek kolay kolay duymamıştır. Ama bu adamın telifleriyle daha çok güç kazandı onların indi. Yani bu adam bile bu konuda en sonunda daha yeni tabi oluyor bu. Cahilliğini ikrar etti bu konuda. Ve tövbe ettiğini ilan etti. Ve kitaplarından da döndü. Yani bu maruf olan bilinen bir şeydir. Evet. Şimdi Bita'a Kadisi'ne bizzat girecek gir, gireceğiz diyeceğim ama uzadı biraz. O yüzden inşallah Bita'a Kadisi'ni önümüzdeki ders alalım. Çünkü biz neden demiştik bunu? Şey neden, ne demiştik biz başta? Demiştik ki Bunların beş tane getirdiği hadis var ve biz bunlara her birine tek tek cevap vereceğiz. Bir de genel cevap vereceğiz. Bu ders için genel cevap ve bir ta hadisin alacağız demiştik. Ama vakit uzadı. Şimdi genel cevap vermekle yetinmiş olduk. Usuller verdik bazı, kaideler verdik. İnşallah bir ta hadisinin bizzat kendisine, kendisiyle getirilen istidlallerle önümüzdeki derste inşallah cevap vereceğiz. Ancak şurada şunu söyleyeyim. Biz baştan beri şunu anlattık. Bakın vurgulamak istediğimiz noktalar şu. Ehl-i sünnetin anlamadığı bir şey ve özellikle külli değerlerini yıkma babında bugün kimse bir şey getiremez. Yani bugün herhangi bir hadisten bir şey anlamak, ve geçmişte hiç tartışılmamış, konuşulmamış, şer'i bir hüküm beyan etmeyen, yani şu anlamda şer'i bir hüküm. Yani ehl sünnet konuşmuş, bir hüküm vermiş. Bunun dışındaki meselelerde kişiler bir istimbat edebilir, yeni bir şeyler çıkarılabilir. Günümüzdeki teknolojik, e, yani günümüzdeki bazı vakiaları, işte bu ayetlerde vardı şeklinde bu türlü istidirler olabilir. Ama selefin üzerinde konuşmuş olduğu ve hükmü vermiş olduğu, noktalamış olduğu, tartışmış olduğu konularda bugün kimse... Kimse yeni bir mesele ortaya çıkamaz ve hiç kimsenin getirmediği delili Selef'in külli değerlerini yıkma adına getiremez. Bunu anladık ve bunu bahsettik. E, Selef'in icmasının olmazsa olmaz olduğu, o gün kimsenin anlamadığını, bugün kimsenin anlamayacağını söylemiş olduk, vurguladık. Yine özellikle Şeyh İbni Useymin Rahimullah'ın bunların getirmiş oldukları delillerin dört kısmı ayırma meselesini burada beyan ettik. İşte burada bazı kısımlar var, umumdur. Halbuki... Aksi hissedilen naslarla sınırlıdır. Onun farkında değiller. Veya işte bazı durumlarla nedir? Bazı durumlarla kayıtlıdır. Yine bazı kısımlar vardır ki nedir? İç konumuzun dışında e, iç konumuzla alakası olmayan konumuzun tamamıyla dışında delillerdir. Mesela Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz delili gibi vesaire. Bunları beyan etmiş olduk. Böylece bu anlamda usulü bazı e, malumatlar vermiş olduk. İnşallah önümüzdeki hadislere bunların getirmiş oldukları şüphelere cevap verirken bu usuller altında bu usuller ışığında düşünerek meseleyi anlayalım dersi dinlemeye çalışalım. Ee, ancak ve ancak o zaman o zaman faydası faydası olur inşallah. Allahu alemi sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi